Uyumsuz özgürlük. Şimdi işin başlıcısı yapıldı. Ayrılamayacağım birkaç kesin gerçek var elimde. Bildiğim kesin olan, yatsıyamayacağım, atamayacağım, işte önemli olan Bu. Benliğimin belirsiz özlemlerle yaşayan bu bölümünden, bu birlik isteğinden başka, bu çözme isteğinden başka, bu aydınlık ve uygunluk gereksiniminden başka her şeyi hatsayabilirim. Beni çevreleyen, bana çarpan ya da beni götüren bu dünyada, bu kaostan, bu her şeyin başı rastlantıdan başka, kargaşadan doğan bu tanrısal eşdeğerlikten başka… Her şeyi çürütebilirim. Bu dünyanın kendisini aşan bir anlamı var mı? Bilmiyorum. Ama bu anlamı bilmediğimi, öğrenmenin de benim için şimdilik olanaksız olduğunu biliyorum. Kendi koşulumun dışında, Kendi koşulumun dışında, Kendi koşulumun dışında olan bir anlamın benim için anlamı ne? Ben ancak insan ölçüleriyle anlayabilirim. Dokunduğum şey, bana karşı direnen şey, işte budur benim anladığım. Bu iki kesinlik, mutlaklık ve birlik isteğimle, bu dünyanın akla ve mantığa uygun bir ilkeye indirgenmezliği, bunları uzlaştıramayacağımı da biliyorum. Yalana başvurmadıkça, benim olmayan, benim kendi koşulumun sınırları içinde hiçbir anlam taşımayan bir umudu araya sokmadıkça, bundan başka hangi gerçeği tanıyabilirim? Ağaçlar arasında bir ağaç, hayvanlar arasında bir kedi olsaydım, bu yaşamın bir anlamı olurdu. Daha doğrusu bu sorunun hiç anlamı olmazdı. Çünkü dünyadan bir parça olurdum. Bu dünya olurdum. Oysa şimdi bütün bilincimle, bütün yakınlık gereksinimimle onun karşısındayım. Öylesine önemsiz olan bu akıl, işte beni bütün evrenin karşıtı yapan bu. Bir kalemde yatsıyamam onu. Öyleyse doğru olduğuna inandığımı bırakmamalıyım. Bana karşı bile olsa alabildiğine açık bulduğumu koymalıyım bu uyuşmazlığın dünya ile düşüncem arasındaki bu kırılmanın temeli bu konudaki bilinçliliğim değil de nedir demek onu sürdürmek istiyorsam her zaman yenilenen her zaman gergin ve kesintisiz bir bilinçle sürdürebilirim şu sırada uyumsuz Aynı zamanda hem alabildiğini açık, hem de fethedilmesi alabildiğine güç olan uyumsuz bir insanın yaşamına dönüyor, yurdunu yeniden buluyor. Yine bu sırada düşünce açık görüşlü çabanın kısır ve kurumuş yolunu bırakabiliyor. Şimdi günlük yaşama giriyor. Atsız kişinin dünyasını yeniden buluyor, ama artık baş kaldırısı ve açık görüşlülüğüyle dönüyor buraya. Umut etmeyi bırakmasını öğrendi. Şimdiki zamanın cehennemi, onun ülkesi, burasıdır artık. Bütün sorunlar kesinliklerini yeniden kazanıyorlar. Soyut açıklık, biçimlerin ve renklerin içliliği karşısında geri çekiliyor. Tinsel uyuşmazlıklar cisimleniyor. İnsan yüreğinin düşkün ve görkemli sığınağını yeniden buluyorlar. Hiçbiri çözüme ulaşmadı ama hepsi de yüz değiştirdi. Ölecek mi? Yoksa sıçrayıp da kurtulacak mıyız? Kavram ve biçimlerden kendi ölçümüze bir ev mi kuracağız? Yoksa parçalayıcı ve olağanüstü uyumsuzu mu seçeceğiz? Bu konuda son bir çaba daha harcayarak bütün sonuçları çıkaralım. Beden, sevgi, yaratım, eylem, insan soyluluğu, bu dünyada yerlerini yeniden alacaktır o zaman. İnsan Orada büyüklüğünü besleyen ilgisizlik ekmeğini ve uyumsuzun şarabını yeniden bulacak sonunda. Yöntem üzerinde duralım yine. Dayatmak söz konusu. Uyumsuz insan yolunun belli bir noktasında kışkırtılmıştır. Tarih ne dinden yoksundur, ne peygamberden. Tanrısızları bile vardır. Ondan sıçraması isteniyor. Verebileceği tek yanıt, iyi anlamadığı, bunun açık olmadığıdır. Kişi de yalnızca iyi anlamadığını yapmak ister. Ona bunun gurur günahı olduğu, belki de işin sonunda cehennemin bulunduğu söylenir. Ama bu garip geleceği gözlerinin önüne getirmesine yetecek imgelem gücü yoktur. Ölümsüz yaşamı yitirdiği söylenir. Ama ona önemsiz görünür bu. Suçluluğu benimsettirilmek istenir ona. O kendini suçsuz bulur Doğrusunu söylemek gerekirse Yalnız bunu duyar Çaresiz suçluluğunu Her şeyi bu sağlar ona Böylece kendi kendinden istediği Yalnızca bildiğiyle yaşamak Elindekiyle yetinmek Araya kesin olmayan hiçbir şey sokmamaktır Hiçbir şeyin böyle olmadığı söylenir ona Ama hiç değilse bu bir kesinliktir İşi onunladır hiçbir şeye sarılmadan yaşanıp yaşama, yaşanamayacağını bilmek ister. Şimdi, intihar kavramını ele alabilirim. Bu kavrama nasıl bir çözüm getirebileceğimiz önceden sezilmiş olmadı. Bu noktada sorun tersine çevrilmiştir. Bundan önce sorun yaşamın, yaşanmak için bir anlamı olması gerekip gerekmediğiydi. Burada, Tersine, yaşam anlamdan ne kadar yoksun olursa, o kadar iyi yaşanacağı çıkıyor ortaya. Bir deneyi, bir yazgıyı yaşamak. Onu bütünüyle benimse benimsemektir. Öyleyse bilinçle gün ışığına çıkardığımız bu uyumsuzluğu, uyumsuz olduğunu bile bile göz önünden ulaş uzaklaştırmamak için elimizden gelen her şeyi yapmazsak, bu yazgıyı yaşayamayacağız demektir. Onu yaşatan karşıtlığın terimlerinden birini yatsımak, ondan sıyrılmaktır. Bilinçli başkaldırmayı yok etmek, sorunu ortadan kaldırmaktır. Sürekli devrim konusu böylece bireysel deney alanına geçer. Yaşamak, uyumsuzu yaşatmaktır. Uyumsuzu yaşatmak, her şeyden önce ona bakmaktır. Eurydice'nin tersine uyumsuz ancak kendisine sırt çevrildiği zaman ölür. Böylece tutarlı olan ender felsefe durumlarından biri baş kaldırma olarak belirir. Baş kaldırma insanla kendi karanlığının sürekli biçimde karşılaştırılmasıdır. Olanaksız bir saydamlık gereksinimidir. Her saniyesinde dünyayı yeniden tartışma konusu eder. Tehlike insana onu kavramanın geri doldurulmaz fırsatını verdiği gibi metafizik ayaklanmada bütün deney boyunca bilinci yaşatır insanın kendi kendisi için sürekli biçimde var oluşu hazır oluşudur isteme değildir, umutsuzdur, yalnızca ezici bir yazgının kesinliğidir bu başkaldırma ona eşlik etmesi beklenen boyun eğişten de uzaktır Uyumsuz deneyin intihardan ne derece uzaklaştığı burada görülüyor. İntiharın baş kaldırmadan sonra geldiği sanılabilir. Ama yanlış olarak. Çünkü intihar baş kaldırmanın mantıksal sonucu değildir. İçerdiği razı oluş dolayısıyla onun tam tersidir. İntihar sıçrama gibi en son noktasına götürülmüş kabullenmedir. Her şey tükenmiştir. İnsan temel öyküsüne geri döner. Geleceğini, biricik ve korkunç geleceğini fark eder. Ona atılır. Kendi tarzında intihar uyumsuzu çözer. Onu da aynı zamanda ölüme sürükler. Ama biliyorum ki, sürüp gitmek için uyumsuzun çözüme varmaması gerekir. Aynı zamanda hem bilinç hem de ölümün yatsınması olduğu ölçüde, İntihardan sıyrılır Ölüm mahkûmunun son düşüncesinin en ucunda, her şeye karşın birkaç metre ötede, baş döndürücü düşüşünün kıyısında gördüğü şu kundura bağıdır. İntihar edenin tam karşıtıdır ölüm mahkûmu. Bu baş kaldırma yaşama değerini verir. Bir yaşamın bütün uzunluğunca yayılmış olarak Büyüklüğünü yeniden yerine getirir. Gözleri bağlanmamış bir insan için, kendisini aşan bir gerçekle çarpışan anlayışın görünümü kadar güzel bir görünüm yoktur. İnsan gururunun gösterisi erişilmez bir şey. Bütün değer düşürmeler etkisiz kalacaktır burada. Düşüncenin kendi benimsediği bu sıkı düzende, bütün parçalarıyla işlenmiş bu sistemde, bu karşı karşıyalıkta, Güçlü ve eşsiz bir şey vardır. İnsana aykırılığı, insanın büyüklüğünü oluşturan bu gerçeği yoksunlaştırmak, insanın kendisini yoksunlaştırmaktır. Bana her şeyi açıklayan öğretilerin aynı zamanda beni zayıflatmalarının nedenini şimdi anlıyorum. Kendi yaşamımın ağırlığından kurtarıyorlar beni. Oysa onu yalnız başıma taşımam gerek. Bu dönemeçte işte olsa olsa bir vazgeçiş vardır bilinç ve başkaldırma bu yatsımalar vazgeçişin karşıtıdır tersine insan yüreğinde indirgenmez ve tutkulu olan ne varsa hepsi o bunları yaşamıyla canlandırır uzlaşmamış olarak ölmek söz konusudur Gönüllü olarak ölmek değil. İntihar bir yanılımadır. Uyumsuz insanın bütün yapabileceği her şeyi tüketmektir, kendi kendini de tüketmektir. Uyumsuz, onun son noktasına varmış gerilimi, bir yalnız çabayla sürekli olarak sürdürdüğü gerilimdir. Çünkü bu bilinçte ve bu günü gününe baş kaldırmada biricik gerçeğini ortaya koyduğunu bilir. Bu gerçek de meydan okumadır. İlk sonuçlardan biri bu. Ortaya çıkarılmış bir kavramdan bu kavramın getirdiği bütün sonuçları ve yalnız onları çıkarmaktan başka bir şey olmayan bu elverişli durumu bırakmazsan ikinci bir aykırılıkla karşı karşıya gelirim. Bu yönteme bağlı kalmak istediğime göre metafizik özgürlük sorunuyla hiçbir alışverişim yok demektir. İnsan özgür mü, değil mi? Bunu bilmek beni ilgilendirmez. Ben yalnız kendi özgürlüğümü deneyebilirim. Bu konuda genel kavramlara varamam. Ancak açık birkaç yargım olabilir. Öz olarak özgürlük sorunu anlamsızdır. Çünkü bambaşka bir biçimde tanrı sorununa bağlıdır. İnsanın özgür olup olmadığını bilmek, bir efendisi olup olamayacağının bilinmesini buyurur. Bu sorunun kendine özgü uyumsuzluğu, uyumsuzluk, özgürlük sorununu sorun durumuna getiren kavramın aynı zamanda onun bütün anlamını bütün anlamını çekip almasından gelir. Çünkü Tanrı önünde bir özgürlük sorunundan çok bir kötülük sorunu vardır. Seçeneği biliyoruz. Ya özgür değiliz ve kötülükten her gücü elinde tutan Tanrı sorumludur. Ya özgür ve sorumluyuz ama Tanrı her gücü elinde tutmamaktadır. Bütün bu incelikler bu aykırılığın keskinliğine hiçbir şey eklememiş, bu keskinliği azaltmamıştır. İşte bunun için beni aşan ve benim bireysel deney çerçevemden taşar taşmaz anlamını yitiren bir kavramın basit tanımında kendimden geçemem. Üstün bir varlığın bana vermiş olabileceği bir özgürlük ne olabilir? Bunu anlayamam. Hiyerarşi duygusunu yitirdim. Benim özgürlük anlayışım tutuklunun anlayışı ya da devlet içinde çağdaş kişinin anlayışı olabilir ancak. Benim bildiğim tek özgürlük düşünce ve eylem özgürlüğü. Öyleyse uyumsuz, benim bütün ölümsüzlük özgürlük şanslarımı sıfıra indirirken bana eylem özgürlüğümü verir, onun etkinliğini artırır, bu umut ve gelecek yoksunluğu insanın her şeye açık oluşunda bir artış anlamına gelir. Günü gününe yaşayan insan, uyumsuzla karşılaşmadan önce amaçlarla, bir gelecek ya da haklı çıkma, kime ya da neye karşı, sorun bu değil, kaygısıyla yaşar. Şanslarını ölçüp biçer, daha sonraya, emekliliğine ya da oğullarının çalışmasına bel bağlar. Yaşamında yönetilebilecek bir şeyler bulunduğuna inanır hala. Gerçekte bütün bu olaylar, bu özgürlüğü yalanlasa bile özgürmüş gibi davranır. Uyumsuzun belirmesinden sonra her şey sarsılmış durumdadır. Bu ben varım düşüncesi, her şeyin bir anlamı varmış gibi davranışım, yeri geldikçe hiçbir şeyin anlamı olmadığını söylesen bile, bütün bunlar her an gelebilecek bir ölümün uyumsuzluğuyla baş döndürücü bir biçimde de yalanlanır. Yarını düşünmek Kendine bir amaç seçmek, yeğlemeleri olmak, bütün bunlar özgürlüğe inancı gerektirir. Bazı bazı insan onu duymadığını iyice anlasa bile. Ama şu anda bu üstün özgürlüğün bir gerçekliğe temellik edebilecek tek şey olan var olma özgürlüğünün, evet işte bu özgürlüğün bulunmadığını çok iyi biliyorum. Ölüm tek gerçek olarak durmaktadır önümde. Ondan sonra iş işten geçmiştir. Sürüp gitmekte de özgür değilim. Tutsağım, hem de ölümsüz devrimun umudu bulunmayan, hor başvuramayacak olan bir tutsağım. Devrim ve hor görü olmayınca da kim tutsak kalabilir? Ölümsüzlük güveni olmayınca tam anlamıyla hangi özgürlük var olabilir? Ama aynı zamanda uyumsuz insan şimdiye kadar düşüyle yaşadığı bu özgürlük konutuna bağlı kaldığını anlar. Bir anlamda bu durum kendisini köstekliyordu. Yaşamının bir amacı olduğunu düşlediği ölçüde erişilecek bir amacın gereklerine uyuyor, özgürlüğünün tutsağı oluyordu. Böylece olmaya hazırlandığım bir aile babasından ya da bir mühendisten ya da PTT'de bir memur adayından başka türlü davranamazdım. Başka bir şey olmaktansa bu olmayı seçebileceğime inanıyorum, buna bilinçsiz olarak inanıyorum, orası doğru ama aynı zamanda konutumu beni çevreleyenlerin inançlarından, insansal çevremin ön yargılarından alıyorum. Ötekiler özgür olduklarına o kadar inanıyorlar ki, bu iyimserlik de o kadar bulaşıcı ki, dinsel ya da toplumsal her türlü önyargıdan ne kadar uzak durursak duralım bir ölçüde etkilerinde kalırız. Hatta yaşayışımızı bunların en iyilerine, iyi ve kötü önyargılar vardır, uydururuz. Böylece uyumsuz insan gerçekten özgür olmamış olduğunu anlar. Daha açık konuşmak gerekirse, umut ettiğim ölçüde bana özgü bir gerçeğin, bir varoluş ya da yaratış biçiminin kaygısını duyduğum ölçüde, sonra yaşamımı düzenlediğim ve böylece onun bir anlamı olduğunu benimsediğimi tanıtladığım ölçüde kendime engeller yaratır, yaşamımı bu engellerin içine kapatırım. Ben de ancak tiksinti uyandıran ve şimdi iyice görüyorum, insan özgürlüğünü ciddiye almaktan başka bir şey yapmayan birçok kafa ve yürek memurunun yaptığını yapmış olurum. Uyumsuz şu noktada aydınlatıyor beni. Yarın yoktur. Bundan böyle derin özgürlüğümün akılsal dayanağı bu işte. Burada iki karşılaştırma yapacağım. Önce gizemciler kendilerine verecek bir özgürlük bulurlar. Tanrılarına gömülmekle, onun kurallarına boyun eğmekle, kendilerini de gizliden gezliğe özgür olurlar. Kendiliğinden benimsenmiş tutsaklıkta derin bir bağımsızlık bulunur. Bulurlar. Ama bu özgürlüğün anlamı nedir? Her şeyden önce kendi kendilerine karşı kendilerini özgür buldukları, özgür almaktan çok serbestliğe kavuştukları söylenebilir. Aynı biçimde tamamiyle ölüme, burada en açık uyumsuzluk olarak alınan ölüme, yönelmiş uyumsuz insan benliğinle billurlaşan tutkulu dikkatten başka her şeyden sıyrıldığını duyar. Ortak kurallar karşısında bir özgürlük tadar. Burada varlıkçı felsefenin başlangıç hizleklerinin bütün değerini sakladıkları görülüyor. Bilince dönüş, günlük uykunun dışına kaçış, uyumsuz özgürlüğün ilk adımlarını belirtir. Ama amaçlanan varlıkçı din söylevi onunla birlikte de temelde bilinçten sıyrılan şu tinsel sıçramadır. Aynı biçimde ikinci karşılaştırmam bu, ilk çağ tutsakları da kendi kendilerinin değillerdi. Ama ama kendilerini hiç sorumlu bulmamaktan başka bir şey olmayan özgürlüğü tanırlardı. Ölümün de ezen ama kurtaran soylu Romalı elleri vardır. Bu dipsiz kesinliğe gömülmek, bundan böyle kendi kendini yaşamına ona geliştirecek, onu aşık körlüğüne düşmeden gözden geçirecek kadar yabancı bulmak, bunda bir kurtuluş ilkesi vardır. Bu yeni bağımsızlığın süresi de her türlü eylem özgürlüğü gibi sınırlıdır. Ölümsüzlüğe çek vermez ama hepsi de eskiden ölümde duran özgürlük düşlerinin yerini alır. Bir şafak vakti erkenden önünde hapishanenin kapıları açılan ölüm mahkumunun o tanrısal hazırlığı, yaşamın duru alevi dışında kalan her şey, insan yüreğinin duyup yaşayabileceği özgürlüğün ilkeleridir burada. Bu da ikinci bir sonuç. Uyumsuz insan böylece olası, yakıcı ve donmuş, saydam ve sınırlı bir evren görür. Bu evrende hiçbir olasılık yoktur ama her şey verilmiştir. Bu evren aşıldı mı, yıkılış ve hiçlik başlar. O zaman uyumsuz insan böyle bir evrende yaşamaya ve ondan güçlerini, umut etmenin yatsınmasını, avuntusuz bir yaşamın yılmaz tanıklığını çıkarmaya karar verebilir. Ama böyle bir evrende yaşamak ne demektir? Şimdilik geleceği ilgisizlikten ve verilmiş olan her şeyi tüketmekten başka hiçbir şey. Yaşamın anlamına inanmak her zaman bir değerler basamağını varsayar, seçmeler ve yeylemeler varsayar. Uyumsuza inanç tanımlamalarımıza göre bunun karşıtını öğretir. Ama bu üzerinde durulmaya değer bir şey. Hiçbir şeye sığınmadan yaşanabilir mi? Yaşanamaz mı? Beni ilgilendiren tek şey bu. Bu alandan hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Bana yaşamın bu yüzü verildiğine göre kendimi ona uydurabilir miyim? Bu özel kaygı karşısında uyumsuzluğa inanç, deneylerin niteliğinin yerini niceliğe vermek demeye gelir bu yaşamın uyumsuzun yüzünden başka yüzü olmadığına inanırsam, bütün dengesinin benim bilinçli başkaldırmamla, onun içinde çırpındığı karanlık arasındaki sürekli karşıtlığa dayandığını duyarsam, özgürlüğümün ancak sınırlı yazgısına göre bir anlam taşıdığını kabul edersem, o zaman önemli olanın en iyisi yaşama değil, en fazla yaşama olduğunu söylemem gerekir. Bunun bayağı mı, yoksa tiksindirici mi, hoş mu? Yoksa üzücü mü olduğunu düşünecek değilim. Kesinlikle söyleyelim. Burada olgu yargıları benimsenmiş, değer yargıları bir yana bırakılmıştır. Yalnız görebildiğimden sonuçlar çıkarmam ve bir varsayım olabilecek hiçbir şeye kapılmamam gerek. Böyle yaşamanın dürüst olmadığı düşünülürse, o zaman gerçek dürüstlük bana dürüst olmamayı buyuruyor demektir. En fazla yaşamak. Geniş anlamda bu yaşamın kuralının hiçbir anlamı yok. Açıkça belirtmek gerek. Bir kez bu nicelik kavramı yeterince deşilmemiş görünüyor. Çünkü insan deneyinin geniş bir bölümünü kapsayabilir. Bir insanın ahlakı, değer sıralaması ancak biriktirdiği deneylerin niceliği ve çeşitliliğiyle bir anlam taşıyabilir. Çağdaş yaşama koşulları da insanların çoğunluğuna aynı deneyler niceliğini... Ve bunun sonucu olarak aynı derin deneyi kabul ettiriyor. Bireyin kendi katkısını, kendisine verilmiş olanı, yani kendisinde doğuştan bulunanı da göz önünde bulundurmak gerekir kuşkusuz. Ama bu konuda bir yargıya varamam ve bir kez daha burada kuralımın dolaysız açıklığa uymak olduğunu söylemeliyim. O zaman ortak bir ahlakın asıl özelliğinin kendisine yön veren ülkünün öneminden çok kapsamı ölçülebilecek bir deney düzgüsünde bulunduğunu görürüm. Benzetmeyi biraz zorlayacak olursak, bizim 8 saatlik günümüzün ahlakı olduğu gibi, Yunanlı, Yunanlıların boş zamanlılarının da ahlakı vardı. Ama şimdiden birçok insan, bunlar arasında da en yürek parçalayıcıları, bize daha uzun bir deneyin bu değerler tablosunu değiştirdiğini sezdiriyorlar. Sırf deneylerinin niceliğiyle bütün rekorları kıracak, bu spor deneyimini özellikle kullanıyorum, böylece de kendi ahlakını kazanacak, günlük gazete serüvenini getiriyorlar aklımıza. Bununla birlikte romantizmden uzaklaşalım da yalnız seçimini yapmaya ve yalnız oyunun kuralı olduğuna inandığını incelemeye kararlı bir insan için bu tutumun ne anlama gelebileceğini düşünelim. Bütün rekorları kırmak, her şeyden önce ve yalnız dünya ile karşı karşıya gelmek elden geldiğince sık gelmektir. Çelişkilere, söz oyunlarına düşmeden nasıl becerebiliriz bunu? Uyumsuz, bir yandan bütün deneylerin ilginçlikten uzak olduklarını öğretir. Öte yandan deneylerin en büyük niceliğine doğru iter de ondan. O zaman Yukarıda sözünü ettiğim birçok insanın yaptığı şey nasıl yapılmaz? Bize bu insan maddesinin elden geldiğince fazlasını getiren yaşama biçimi nasıl seçilmez? Böylece de bir başka yandan atıldığı ileri sürülen değerler basamağı nasıl sokulmaz işin içine? Ama bize bilgi veren yine uyumsuz ve onun çelişkili yaşamı çünkü yanlışlık bu deneyler niceliği bize bağlıyken onların yaşam koşullarımıza bağlı olduğunu düşünmekte. Burada basitleyici olmak gerekir. Yaşadıkları yılların sayısı aynı olan iki insana hep aynı deneyler toplamını sağlar dünya. Bunun bilincinde olmak bize düşer. Yaşamını, başkaldırmasını, özgürlüğünü duymak, elden geldiğince fazla duymak, fazla yaşamaktır. Uyanıklığın egemen olduğu her yerde değerler basamağı gereksiz kalır. Daha da basitleyici olalım. Tek engelin, tek kazanamamanın erken ölüm olduğunu söyleyelim. Burada esinlenen evren, ölüm denen o sürekli ayrıklığa karşıt olmasıyla yaşar yalnız. Böylece de uyumsuz insanın gözünde bunu istese bile, hiçbir coşkunluk, hiçbir tutku, hiçbir özveri, 40 yıllık bir bilinçli yaşamla 60 yıl üzerine serilmiş bir açık görüşlülüğü eşit kılamaz. Delilikle ölüm. Bunlar onun onarılmaz durumlarıdır. İnsan seçmez. Öyleyse uyumsuz ve taşıdığı yaşam fazlalığı insanın istemine bağlı değil, karşıtına yani ölüme bağlıdır. Sözlükleri iyice tartarak konuşursak yalnız bir şans sorunu söz konusudur. Buna razı olmasını bilmek gerek. 20 yıllık yaşamın ve deneylerin yeri hiçbir zaman doldurulamayacaktır. O kadar uyanık bir ırkta garip kaçan bir tutarsızlıkla Yunanlılar, genç ölen insanlar, tanrıların sevgilisi olsun isterlerdi. Bu ise ancak tanrıların gülünç dünyasına girmenin, sevinçlerin en arısını, yani duymanın ve bu her yüzünde duymanın sevincini bir daha bulamamasıyla yitirmek olduğu kabul edilirse doğrudur. Sürekli olarak bilinçli kalan bir ruhun önünde şimdiki zaman ve şimdiki zamanların birbirlerini kovalaması, uyumsuz insanın ülküsü budur işte. Ama ülkü sözlüğü falsolu bir ses saklıyor burada. Onun iç çağrısı değildir bu. Uslamasının üçüncü sonucudur yalnız. Uyumsuz üzerine gözlem, insana aykırının Bunalımlı bilincinden yola çıkarak, insan başkaldırısının tutkulu alevleri içinden yolunun sonuna gelir. Böylece ölümden üç sonu çıkarıyorum. Başkaldırışım, özgürlüğüm ve tutkum yalnız bilinç yoluyla ölüme çağrı olan şeyi yaşam kuralı biçimine sokuyor ve intiharı yatsıyor. Günler boyunca sürüp giden bu boğuk yankıyı bilmiyor değil. Ama yalnız bir sözüm var söyleyecek. Bunun zorunlu olduğu. Nietzsche açıkça görülüyor ki gökte ve yeryüzünde başlıca işimiz uzun zaman ve aynı yönde boyun eğmektir. Bunun sonunda örneğin erdem gibi, sanat, müzik, dans, akıl, düşünce gibi, uğrunda yaşamak çabasına değen bir şey, değiştiren bir şey, incelmiş, çılgın ya da tanrısal bir şey çıkar, diye yazdığı zaman, büyük bir ahlakın kuralını gösterir. Ama uyumsuz insanın yolunu da gösterir. Aleve boyun eğmek, aynı zamanda da hem en kolay hem de, en güç şeydir. Bununla birlikte güçlükle boy ölçüşürken insanın bazı bazı kendini yargılaması iyi olur. Dua düşüncenin üzerine karanlık basınca başlar der Alain. Gizemcilerle varlıkçılar da <gülüyor> ama varlığın geceyle karşılaşması gerek diye karşılık verirler. Hiç kuşkusuz öyle. Ama şu kapalı gözlerde ve yalnız insanın istemeğiyle doğan gece, tinsel varlığın içinde silinmek için oluşturduğu gece değil. Bir geceyle karşılaşılması gerekse, bu daha çok aydınlık görüşlü kalan umutsuzluğun gecesi, kutup gecesi, tinsel varlığın uyanıklığı, belki de aklın ışığında her nesneyi kesin çizgileriyle ortaya çıkaran şu ak ve el değmemiş aydınlığın yükseleceği gece olsun. Bu basamakta eş değerlik tutkulu anlamayla karşılaşır. O zaman artık varlıkçı sıçramayı yargılamak bile söz konusu olmaktan çıkar. İnsan tutumlarının yüzyıllık freski içinde yeniden alır yerini. Bilinçli ise seyirci için bu sıçrama da uyumsuzdur. Aykırılığı çözdüğünü sandığı ölçüde bütünüyle eski durumuna getirir onu. Bundan dolayı coşku vericidir. Bundan dolayı her şey yeniden yerini alır. Yörkemliliği, çeşitliliği içinde uyumsuz dünya yeniden doğar. Ama durmak kötü. Bir tek görüş açısıyla yetinmek. Bütün tinsel güçlerin belki de en etkilisı olan çelişkiden yoksun kalmak güçtür. Yukarıda söylenenler bir düşünce biçimini tanımlıyor yalnız. Şimdi yaşamak söz konusu. Uyumsuz insan. Sıtrar Rogin inanırsa, inandığına inanmaz. İnanmazsa, inanmadığına inanmaz. Dostoyevski, Jinler. Benim alanım zamandır der Göte. İşte tam uyumsuz bir söz. Uyumsuz insan nedir gerçekten? ölümsüzü yadsımamakla birlikte onun için hiçbir şey yapmayan böyle bir özlem duymadığı için değil resaletini ve aklını buna y gördüğü için. Birincisi kendi dışındakilere başvurmadan yaşamasını, elindekiyle yetinmesini öğretir. İkincisi de kendi sınırlarını gösterir ona. Sınırlı özgürlüğünden Geleceksiz başkaldırışından, ölümlü bilincinden kuşkusu olmayınca, serüvenini yaşamı süresince sürdürür. Alanı buradadır. Kendisininkinden başka her yargıdan uzak tuttuğu eylemi buradadır. Daha büyük bir yaşam, bir başka yaşam anlamına gelemez onun için. Dürüst bir tutum olamazdı böylesi. Gelecek kuşaklar denilen şu gülün sonrasızlıktan bile söz etmiyorum. Madame Roland ona bel bağlıyordu. Bu tedbirsizlik dersini aldı. Gelecek kuşaklar bu sözü seve seve anarlar ama yargılamayı unuturlar. Madame Roland gelecek kuşaklar karşısında ilgisizdir. <gülüyor> ahlak üzerine mantık yürütmek söz konusu olamaz. İnsanların büyük bir ahlak kaygısıyla kötü davrandıklarını çok gördüm. Dürüstlüğün kural gerektirmediğini de her gün görüyorum. Uyumsuz insanın kabul edebileceği bir tek ahlak var. Tanrıdan ayrılmayan ahlak. Buyurucu ahlak. Ne var ki kendisi bu Tanrı'nın dışında yaşar. Öteki ahlaklara gelince ahlaka aykırılığı da sayıyorum. Uyumsuz kişi bunlarda yalnız doğrulamalar görür. Onunsa doğrulanacak hiçbir şeyi yoktur. Burada onun suçsuzluğu, ilkesinden yola çıkıyorum. Bu suçsuzluk korkunçtur. Her şeye izin vardır diye haykırır Ivan Karamazov. Bunda da uyumsuz kokusu var. Ama basit anlamıyla anlamamak koşulu altında iyi anlaşıldı mı bilmem. Bir kurtuluş ve sevinç çığlığı değil. Acı bir gözlem söz konusu. Yaşama anlamını verecek bir tanrı inancı, ceza görmeden kötülük etme gücünden çok daha çekici. Seçmek güç olmazdı. Ama seçme yoktur. Acılık da o zaman başlar. Uyumsuz kurtarmaz, serbest bırakmaz, bağlar. Her türlü edime izin vermez. Her şeye izin vardır sözü, hiçbir şeyin yasak olmadığı anlamına gelmez. Uyumsuz söz konusu edimlerin sonuçlarına eşdeğerliliklerini verir yalnız. Suçu salık vermez. Çocukça bir şey olurdu bu. Ama pişmanlığa yararsızlığını verir. Aynı biçimde bütün deneyler farksız olduğundan, görev deneyi de herhangi bir deney kadar uygundur, yerindedir. Canı erdemli olmak istediği için de erdemli olabilir insan. Bütün ahlaklar, bir eylemin kendini haklı ya da geçersiz kılan sonuçları bulunduğu görüşü üzerine kurulmuştur. Uyumsuza varmış bir insan bu sonuçların esenlikle ele alınması gerektiğini düşünür yalnız. Ödemeye hazırdır. Başka bir deyişle, onun için sorumlular bulunabilse bile suçlu yoktur. Fazla fazla geçmiş deneyden gelecek davranışlarını düzenlemek konusunda yararlanmaya razı olacaktır. Zaman zamanı yaşatacak, yaşam yaşama hizmet edecektir. Hem sınırlı hem de ağzına kadar olasılıklarla dolu olan bu alanda açık görüşlülüğü dışında kalan her şey önceden kestirilmesi olanaksız olarak görünür ona. Bu akla uymaz düzenden hangi kural çıkarılabilir ki? Ona öğretici görünülebilecek biricik gerçek bile kesin değildir. İnsanların içinde canlanır, insanların içinde sürer. Öyleyse uyumsuz insanın uslama sonunda anlayabileceği şeyler ahlak kuralları değil, birer örnekleme, insan yaşamlarının soluğu, arkadan gelen birkaç görüntü bunlar işte. Uyumsuz uslamayı izler, ona bir tutum, bir sıcaklık sağlarlar. Bir örneğin ve bu açıklamaların, hele uyumsuz dünyada, izlenecek birer örnek olmadıkları görüşünü geliştirmeye ne gerek var? Bunun iç çağrı gerektirmesi bir yana, Rusya'ya bakıp dört ayak üstünde yürümek, Nietzsche'ye bakıp annemize sert davranmak gerektiği sonucunu çıkarmak gülünçtür. Uyumsuz olmalı, ahmak olmamalı diyor bir çağdaş yazar. Söz konusu olacak tutumlar ancak karşıtları da göz önüne alınırsa bir anlam kazanabilirler. Bilinçleri birse, postadaki bir memur adayıyla bir fatih eşittir. Bu bakımdan bütün deneyler farksızdır. İnsana yararlı olanları vardır, zar zararlı olanları vardır. Bilinçliyseler yararlı olurlar. Yoksa hiçbir önemleri yoktur. Bir insanın yenilgileri, koşulları değil, kendi kendini yargılar. Ben yalnız kendilerini tüketmek amacını güden ya da kendilerini tükettiklerini kendi bilincimle sezdiğim kişileri seçtim. Daha ötesi yok bunun. Ben şimdilik yaşamlar gibi düşüncelerin de gelecekten yoksun oldukları bir dünyadan söz etmek istiyorum yalnızca. Kişiyi çalıştıran, çırpındıran her şey umuttan yararlanır. Öyleyse aldatıcı olmayan biricik düşünce, kısır bir düşüncedir. Uyumsuz dünyada bir kavramın ya da bir yaşamın değeri kısırlığıyla ölçülür. Don Juan'cılık Sevmekle iş bitseydi her şey fazlasıyla basit olurdu. İnsan ne kadar çok severse uyumsuz o ölçüde sağlamlaşır. Don Juan'ın kadından kadına gitmesi hiç de aşk yokluğundan değildir. Onu eksiksiz aşkı arayan bir kara sevdalı gibi göstermek gülünçtür. Ama her kadını eşit bir taşkınlıkla ve her seferinde bütün benliğiyle sevdiği için bu yeteneği ve bu derinleştirmeyi yinelemesi gerekir. Her kadının ona hiç kimsenin hiçbir zaman vermediğini getireceğini umması bundandır. Kadınlar her seferinde derinden derine aldanır. Yalnız ona bunu yineleme gereksinimini duyurmayı başarırlar. En sonunda sana aşkı verdim diye haykırır içlerinden biri. Don Juan'ın buna gülmesinde şaşılacak bir şey var mı? En sonunda mı? der. Hayır. Bir kez. Bir kez daha. Neden çok sevmek için Ender olarak sevmek gerekecekmiş? Don Juan kederli midir? Gerçeğe yakın görünmüyor bu. Pek öyle eski kitaplara başvuracak değilim. Tarihten de pek az yararlanacağım. Bu gülüş, yengin pervasızlık, bu hoplama ve oyun düşkünlüğü, aydınlık ve sevinçli bir şey. Sağlam olan her varlık çoğalmaya yönelir. Don Juan da öyle. Ama fazla olarak kederlilerin kederli olmaları için iki neden vardır. Ya bilmezler, ya umut ederler. Don Juan bilir ve umut etmez. Sınırlarını bilen, bu sınırların dışına çıkmayan, varlıklarının yer aldığı bu iğreti aralıkta, ustaların o çok güzel rahatlığını gösteren oyuncuları düşündürür. Deha da budur işte. Sınırlarını bilen akıl. Bedensel ölümün sınırına kadar Don Juan kederi bilmez. Bildiği andan sonra da kahkahası çınlar ve her şeyi bağışlattırır. Umut ettiği zamanlarda kederlidir. Bugün bu kadının dudaklarında biricik bilimin acı ve güç verici tadını yeniden bulur. Acı mı? Olsa olsa mutluluğu duyulur kılan bu zorunlu kusurluluk olabilir. Don Juan'da, da beslenmiş bir adam görmeye çalışmak büyük bir aldatmacadır. Çünkü onun için kuruntu diye bir şey varsa... O da bir başka yaşam umududur. Oyununu göğün kendisine karşı oynadığına göre bunu tanıtlar. Hazda yitirilmiş arzunun pişmanlığı, güçsüzlüğün bu ortak otluğu onun değildir. Tanrıyı kendini şeytana satacak kadar tanıyan faal usta da uyar bu. Don Juan için hiç daha basittir. Molina'nın Borlador'u cehennem tehditlerini hep bana uzun bir süre tanısın diye yanıtlar. Ölümden sonra geleceklerin önemi yoktur. Canlı olmasını bilen içinde ne uzun bir günler sevsilesi vardır. Faust dünyanın nimetlerini istiyordu. Elini uzatması yeterdi zavallının. Ruhunu sevindirmesini bilmemekte onu satmaktır. Don Juan ise tam tersine doygunluğu buyurur. Bir kadını bırakırsa, ille de sevmediği için bırakmaz. Güzel bir kadın her zaman arzulanır. O, bir başkasını sevdiği için bırakır. Bu da aynı şey değildir. İstediklerini fazlasıyla verir bu yaşam. Onu yitirmekten daha kötü bir şey olamaz. Bu deli, büyük bir bilgedir. Ama umutla yaşayan insanlar iyiliğin yerini cömertliğe, Şevkatin yerini erkekçe susuşa, kaynaşımın yerini yalnız cesarete bıraktığı bu evrene pek ayak uyduramazlar. Sonra da herkes bir zayıf, bir ülkücü ya da bir ermişti der. Öyle ya sataşkan büyüklüğü gözden düşürmek gerekir. Don Juan'ın konuşmalarına ve bütün kadınlar için kullandığı o hiç değişmeyen sözlüklere kızarlar. Ya da hayranlık duyulan şeyi alçaltan o suçar ortağı gülüşle gülerler. Ama sevinçlerde nicelik arayan kimse için yalnız etkenlik önemlidir. Etkenliklerini ortaya koymuş parolaları ne diye karıştırmalı? Kadın olsun, erkek olsun hiç kimse dinlemez onları. Söyleyen sesi dinler daha çok. Bunlar kuraldır. Herkesin uyduğu bir şeydir, niceliktir, söylenip geçilir. En önemlisi bundan sonra yapılacaktır. Don Juan önceden hazırlanır buna. Ne diye bir ahlak sorunu çıkarsın başına? Kendini cehenneme adaması Manar da Miloos'un yaptığı gibi bir ermiş olmak için değildir. Onun için cehennem meydan okunan bir şeydir. Tanrısal öfkeye verilecek bir tek yanıt vardır. Bu da... İnsan onurudur. Ben onurlu bir insanım. Şövalye olduğum için de sözümü yerine getiriyorum der komandör. Ama onu ahlaka karşı bir insan yapmakta aynı ölçüde büyük bir yanlışlık olur. Bu konuda herkes gibidir. Yakınlık ya da soğukluk duygusunun ahlakı vardır onda. Don Juan'ı iyi anlamanın tek yolu bayağı biçimde simgelik ettiği şeye başvurmaktır. Bayağı bir ayartıcı ve kadınlara düşkün bir adam. Bayağı bir ayartıcıdır. Ne var ki bilinçlidir. Bilinçli olduğu için de uyumsuzdur. Açık görüşlülüğe ermiş bir ayartıcı bununla değişecek değildir. Ayartmak onun durumudur. İnsanın durum değiştirip daha iyi olması ancak romanlarda görülür. Ama aynı zamanda hem hiçbir şeyin değişmediği hem de her şeyin başka biçime girdiği söylenebilir. Don Juan'ın eylem alanına soktuğu şey niteliğe değer veren Ermiş'in ahlakına karşıt bir ahlaktır. Bir nicelik ahlakıdır. Nesnelerin derin anlamına inanmamak uyumsuz insanın özelliğidir. Bu ateşli ya da hayran hüzleri bir baştan bir başa dolaşır, bir yere toplar ve yakar. Zaman kendisiyle birlikte yürür. Uyumsuz insan zamandan ayrılmayan insandır. Don Juan kadınların koleksiyonunu yapmaz, niceliklerini tüketir. Onlarla birlikte de yaşam şanslarını Koleksiyon yapmak, geçmişiyle yaşayabilecek durumda olmaktır. Ama o özlemi, umudun bu biçimini yatsır, resimlere bakmayı bilmez.